Sevgili dinleyenler, 95. Açık Radyoda Müzelik Sohbetler yeni yılın ilk programına hoş geldiniz. Ben Emel Gülşen Hakan. 2022'nin hepiniz için güzel ve mutlu geçmesini umut ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Mimar Hasan Cengizdereli ile sergi tasarımı üzerine konuştuk. Onun bazı müze ve sergileme projelerinden, Gaziantep'te yaptığı sergilemesinden bahsettik. bölümümüzde ise iki adet web sitesi üzerinde Türkiye'de ve dünyada müzeleri ilişkin Günlük haberlerin, bilgilerin piyasada dolaşımı ve paylaşılması üzerine konuşacağım. Ama öncesinde bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. AncientThings kullanıcı adından ya da arama çubuğunu müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra başlayalım. İki web sitesi üzerinde konuşacağız dedim. Bu sitelerden ilki AncientSitiesTurkey, diğeri ise Müzeler.org. Bu sitelerin yazılım ve fikir babası ise Cem Ünalan adlı bir yazılımcı. Aslında bu bölümü onu da gerçekleştirmek daha güzel olurdu ama ilerleyen zamanlarda yapacağımızı umuyorum. Cem İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu ancak 2016'dan beri yazılım sektöründe çalışıyor. Çoğunlukla PHP ve JavaScript yazıyor. Programlama ve yazılım geliştirme dışında Formula 1 ile de ilgileniyormuş. Türkiye'de de çeşitli yazılım firmalarında çalışmasının ardından şu an otomatik adlı şirkette çalışıyor. Benim bu konularla olan ve Cem'le olan ilişkim onunla bu iki web sitesi projesinde de yer almam. Ve bu projelerin ikisinde bahseder olduğunu düşünmem. Bu projelerden ilki olan Ancient Cities Turkey ile başlamak istiyorum. Bu web sitesini yapan, az önce sizlere hakkında kısaca bilgi verdiğim Cem, bir gün Altınolu'a günübirlik bir ziyaret sırasında etrafta ziyaret edilecek antik kent var mı diye bakarken internette derli toplu bir kaynak bulamıyor. Buldukları da arama motorunu denk gelebileceğimiz tarzda sonuçlardan ibaret. Bu sebeple insanların telefondan veya bilgisayardan inceleyebilecekleri bir antik kentler ertesi yapmaya karar veriyor. Asıl amacı hem eğlenceli bir yazılım projesi yapmak hem de faydalı bir proje ortaya çıkarmak. Benim bu projeye dahil oluşum 2017 yılının Eylül ayında denk geliyor. Facebook'ta ana sayfama düşmesiyle Cem'e ulaştım ben ve e, ne yaptığını öğrenmek istedim ve nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek istedim. E, yüksek lisans eski çağ tarihinde yaptığım için, antik öğren yerlere de ilgini çektiği için ve elimde bu konuya ilişkin hazır bir çalışma olduğu için. E, Cem öncelikle bakanlığa bağlı öğren yerlerini eklemişti size ama daha sonra listeye beraber büyüttük ve 140 noktaya ulaştı. Projeyi sosyal medyadan güzel dönüşler alındı. Site bir günde 200 bin kişi görüntüledi. E, siteyle ilgili atılmış bir duyuru tweeti bir milyon kere görüntülendi. E, çalışmanın amatör olduğu gerçek, e, ama insanların ilgisini çekiyor. Bir ihtiyacı cevap veriyor sonuçta. Web sitesine girdiğinizde de sizi bir Türkiye haritası karşılıyor ve bu haritada yıldızlı noktalara tıkladığınızda ören yeri ya da antik yerler var ve bu yerlere ilişkin kısa bir bilgi metniyle o yerlerle alakalı bazı kaynaklara ait linkler olan bir pencere açılıyor ekranımızda. Ancient cities Turkey'den sonra müzeler.org'a e, kısaca bahsedersek fikir olarak antik kentler haritasına benzer o da bu da bir web sitesi ama antik kentler yerine müzeler ekseninde. Müzelere ilişkin aslında CME göre büyük bir eksiklik ama yok ama ben olduğunu düşünüyorum. Ee, onu da fark etmesi devletin önemli bir sitesinin içerikleri bir anda silinince e, oluyor fark edilmesi. Ve bu e, müzelerin ilişkin bazı bilgiler kaybolunca o da e, bu değişimlerden etkilenmeyecek müzeler için bir dizin oluşturabilme fikriyle başlıyor. Web sitesinde şu an müzelerin ziyaret saatleri, giriş ücretleri, müze kart geçip geçmediği, ücretli olup olmadıkları gibi şeyleri sorgulayabiliyorsunuz. İşte Ankara ücretsiz müzeler dediğinizde size Ankara'da ücretsiz olarak etiketlenmiş müzeleri sıralıyor. Prinsip olarak basit ancak işlevsel. O sitede 80 tane müzeye ilişkinde ayrıca ayrıntılı bilgi var. Onun dışında Türkiye'de hani ana evli olarak da geçen bazı müzeler var. Çünkü bu bilgiler internetten çekilirken etiketlenme şekillerine göre çekiliyorlar. Ama bir emsalinin olmaması açısından müzecilik alanına faydalı bir e, katkı mı demeliyim e, faydası olan bir site olduğunu düşünüyorum. O şekilde ifade edeyim. Bunlar tabii yine bir tek kişinin e, çabasıyla olan, gelişimiyle olan şeyler. E, kolektif yani ben de vardım ama çok büyük çalışmalar değiller. Ve e, kişilerin yine devam etmesiyle Güncelliğini koruyan şeyler. Belli bir e, veri tabanı sağlıyorlar. Fakat güncel müzeleri ilişkin bilgileri taşımıyorlar içlerinde. E, günümüzde pek çok, e, artık müzeme niye mi dayalı demeli, e, müze patlamasına mı dayalı demeli bilmiyorum. Pek çok yeni müze açılmakta, ana evi açılmakta, Türkiye'de özellikle. Ve bunları ilişkin haberleri sağdan soldan parça parça görüyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de müze haberlerini paylaşan bir kaynak arayışına girdiğimde gördüğüm şey böyle bir şeyin olmadığı yönündeydi. İşte Türkiye'de bu tarz verilerin hepsinin toplu halde bulunduğu bir yer olmadığı için parça parça olanlara bakmaya çalıştık. Bunu düşündüğümüzde de sergileme ya da müzeleri ilişkin ilk hakla gelen sitelerden bir tanesi e -scope. Eskop.net ee, uzun zamandır yayın yapıyorlar ve e kendileri hakkında neden Eskop hakkında manifestoya benzer güzel açıklamaları var. Ee, Aralık 2010'da kuruldu, 2011 Ekim ayında da yayına başladı. Editörleri Ali Artun, Elçingen, Nur Altın Yıldız Artun, Ayşe Boran ve Cihan Küçük. Ee, peki neden Skop adlı açıklamalarında? Ee, Sukop'un özgür bir düşünce ve eylem alanı olduğu, düşüncenin ve eylemin kapsamında ifade ettiği ve bu kapsamda amaçlar kadar arzuları da yer olduğunu söylüyorlar. Ve bir konformizmi sarsmayı amaçladıklarını belirtiyorlar e, manifestolarında. Skop dergisi, Skop bülten, Skop duyuru şeklinde farklı e, alt bölümleri var. Bir Dergilerin de yine düzenli olarak yayınlıyorlar. Ve ben içeriklerini şahsen beğeniyorum. Çünkü hem müzeciliğe ilişkin, hem sanata ilişkin, hem sergilemeye ilişkin. Müzeciliğin içindeki siyaset ya da politika da e, ele alınarak, e, işte aktivizm örneklerini de vererek gayet güzel taşıyorlar gündeme. Ama e, nasıl desek doğru olur. Günümüzde e, küçük... Ya da nasıl diyeyim sanatsal değeri olmayan küçük müzellere ilişkin haberleri bulmak biraz mümkün değil bu sitede. Ama işte tezlere yer veriyor oluşları tarzı ya da biraz daha akademik olduğunun nasıldığından ötürü güzel. Ben incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Diğer bir Türkçe sanatlı sergi karışık web sitesi de Argonotlar. Argonotlar 2020 yılında hayatlarına başladılar. Güncel sanat başta olmak üzere günümüzün sanatsal tartışmalarını ele alan çevrimiçi bir platform. E, hakkımızda kısımlarında şöyle bir metin var. Bağımsız ve çok sesli bir güncel sanat platformu olmak için 2020 yılında yayın hayatına başlayan argonotlar güncel sanat tartışmalarına dair içerik üretirken okurları ile dirsek temasında olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı önemser. Sanat üretimini ve sergileri kültürel ve toplumsal bir tartışma zemini olarak gören argonotlar aynı zamanda güncel bir kaynak olmayı hedefler. Platform adını aldığı Megynas'ın anneliğin, ebeveynliğin, müşterekliğin, din ve aşkın dönüşümünü işaret ettiği romanı argonotlarla sorduğu soruları sanat için soruyor. Bir kabuğa kimliğe ihtiyacımız var mı gerçekten? Öyle olsa bile bir kimlikle özdeşleşmek mümkün mü? Web sitelerinde eleştiri, söyleşi, gündem, kütüphane ve bülten gibi bölümleri var. Güncel e, piyasayı takip ediyorlar e, ve onlar da aynı Eskop gibi küçük e, <gülüyor> esnafımı da küçük sanatçılara ya da küçük müzeleri ilişkin pek fazla bilgiyi paylaşmıyorlar. E, belki de haber değeri olmadığını düşünüyorlardır ama içerik olarak yine güzel e, değerlendirmeye alınabilecek hoş bir e, web sitesi. Ama Eskop kadar. E, akademik olmayabilir yani bakış açısına göre değişir tabii. Şimdi bir müzik arası verelim, ardından devam edelim. Şarkımız Abanda Mois Bonita da Sidade adlı grubun Oraço adlı şarkısı. E, keyifli dinlemeler. Merhaba sevgili dinleyenler. Bir müzik arasından sonra 95.0 açık radyoda müzik sohbetlerde yeni yılın ilk programını devam ediyoruz. Ben de Melgiş Şahin. Programın ilk yarısında Cem'in olan tarafından yapılmış olan Ancient States Turkey ve Müzeler.org adında iki web tabanlı projeden bahsettim sizlere. Bunlardan özellikle Müzeler.org adlı projenin Türkiye'de müzelere ilişkin dijital ve özellikle de derli toplu olan veri eksikliğinin altını çizdiği ve bmc'de olduğu konusunu konuştuk. Bu iki proje dışında e-Scope ve Argonautlar web sitelerinden bahsettik. Şimdi yine Türkçe kültür sanat konularını işleyen sitelerden devam etmek istiyorum. Bunlardan biri Kültür Limited, diğeri ise artfulliving.com. Kültür aslında biraz daha kültür sektörüne yönelik çalışıyor. Biraz daha nasıl ifade edilebilir? Sektörel ve iş tabanlı haberleri, paylaşımları olan bir site hakkında kısımlarında web sitelerinde kültür limited, kültür sektöründe üretim yapan tüm aktörlerle ilgili haberlere sektörel analizlere açık çağrılara, etkinliklere iş ilanlarına ve partajlarını yer veren bağımsız bir platformdur şeklinde bir açıklamaları var kurum ve markaların güncel haberlerini kurumların sektörel duyurularını paylaşıyorlar dünyadan ve Türkiye'den yarışma bors, fon, ihale gibi açık çağrıları yayınlıyorlar İş ilanlarını yer veriyorlar e, ve sektör çalışanlarının gündemeyi takip edebilmeleri için etkinlik ve eğitimleri paylaşıyorlar, listeliyorlar. E, dünyadan önemli görüşmeleri bir araya getiriyorlar. Web sitelerini incelediğimizde haber, sektör, kariyer, etkinlik, açık çağrı, dünyadan yorum, eğitim, röportaj gibi başlıkları var. Ama e, argonotlar ya da Escopa e, e oranlı oranla biraz daha kurumsal kalıyor e, tarzları ya da anlatım şekilleri diyelim. Artful Living'e geldiğimiz zaman Artful Living biraz daha özel e, girişimle kurulmuş bir e, web sitesi. Mart 2013 yılından beri İstanbul'da devamlılığını sürdürüyor. E, hakkımızda kısımlarında hayal etmeye, yeteneğin ve aklın gücüne yaratıcılığın barındırdığı sonsuz imkanlara inandıklarını söylüyorlar. Sanatını ve bilimin bir toplumu geleceğe taşıyan en temel yapıları olduğuna olan inancı ile geleceğe bırakabileceği en iyi mirasın bu iki unsur ile donatılmış bir toplum olduğuna inandıklarını sürdürülebilir sanat ve kültür topluluğu oluşturarak pozitif bir dönüşüme partisi olmaktan iştenlikle mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Web siteleri Beta sürümünde şu anda ve sanat, edebiyat, kültürü yaşam, mekanlar, takvim, gündem, neler oluyor ve video gibi başlıklarda inceliyorlar gündemi. Bunları biraz katalog sıraladığımı farkındayım. Fakat zaten bilenler bunları biliyor. Benim yapmak istediğim ya da amaçladığım değil mi? bu tarz web sitelerinden haberi olmayan insanların biraz daha bilgilenmesi ya da haber dar olmaları yönünde. Sanat müzeleri çok aktif olduğu için sanat tarihi ve eleştiri yazıları var. Görüyoruz hani çoğu web sitede, Facebook'ta denk geliyorsunuz, Twitter'de denk geliyorsunuz. Fakat tüm az önce de eskoptan ve Culture Limitedtan bahsederken ya da Argonaut'lardan bahsederken söylediğim küçük ya da yerel üzere ilişkin bilgileri, yeni sanatçıları ilişkin bilgileri görebileceğimiz. Totalde alana ya da sektöre ilişkin bütün yenilikleri takip eden bir web sites konusunda bir ihtiyaç var. Ee, bunu mesela arkeoloji alanında arkeoloji haber çok güzel yerine getiriyor. Ee, hem son dünyadan haberleri hem yerel buluntuları vesaireleri aktif şekilde paylaşıyorlar. Ve bu buluntuların büyüklüğü, küçüklüğü, işte gündemde çığırıçan şeyler olmasalar bile insanların bilgilendirilmesi için mantıklı ve güzel şekillerde paylaşıyorlar. Yani müzicilik alanına ilişkin e, Türkiye'de genel bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Onlar bilgilendirme ve... E, düzenli bir, bir veri paylaşımı için. Kültür Limited, Argonautlar, e Scope ve Artful Living gibi web sitelerinin aslında e Amerikan ya da işte yurtdışı dışındaki benzerleri daha eski dönemlere dayanıyor. E bu bölüm için araştırma yaparken, daha doğrusu normalde de kullandığım ama geçmişini araştırmadım. Şimdi bölüm için araştırma yaparken buldum. E i̇ki örnek var. E Artnews.com ve e, artnewspaper.com aynı zamanda Art de var. Bunlardan mesela artnewspaper'a baktığımız zaman e, artnewspaper.com şeklinde yazılıyor. E, bunlar 1990 yılında daha doğrusu site 1990 yılında Umberto Alemendi ve e, Anna Summers Cox adlı iki kişi tarafından 1983'te ilk e, örneği olan bir siteye ya da e, dergiye benzer bir şekilde kuruluyorlar. Ve international bir, uluslararası bir yapıları var. Londra'da, New York'ta, Paris'te, Moskova'da, Şangay'da farklı farklı temsilcilikleri de var. Aylık bir basılı halleri var. Ama onun dışında düzenli olarak veri girdikleri bir web siteleri de var. Bu web sitelerinde sanat piyasasından, müzeler ve kültüren miras konuları, sergiler, kitaplar podcast'ler, e, makaleler ya da özel olarak Van Wangaho'dan almış bir kısımları da var. Pek çok konuyu işliyorlar e, ve uluslararası bir e, nasıl diyeyim çalışma çerçeveleri var. Bu açıdan oldukça güzel ve kapsayıcı. Web sitelerinde 5'e bire kadar ücretsiz web sitelerinde 5'e bire kadar ücretsiz görüntüleyebiliyorsunuz ama daha fazlası için sizden bir üyelik e, ücreti istiyor. O da biraz üzücü çünkü sanata, kültüre ulaşmanın ücretsiz e, olması gerekirken böyle bir şey için para talep edilmesi can sıkıcı. E, bunun dışında archreview.com var yine. E, bu da 1949'da uluslararası kontemporary sanat e, alanında yine veri toplamak ve yaymak amaçlı kurulmuş. E, ancak bunlar da uluslararası çalışıyorlar. E, ve e, Asya da Archive Yuvasya adında 2003, 2013 yılında kurulmuş bir versiyonları var. Daha doğrusu alt dalları var diyeyim. Bunlar da web sitelerinde pek çok konuyu inceliyorlar. Magazin, deneyim gibi farklı alt dalları da var. Ve oldukça güzel, geniş haberlere de yer veriyorlar. Yani dünyadaki örnekleri aslında çok çok daha fazla ama bahsetmeye değer ve bu belli başlık, klişe olanlarından ben burada özellikle ikisini Art Review ve Art Paper'dan bahsetmek istedim. Bunun peki Türkiye için versiyonu nasıl yapılabilir bizim ihtiyacımız önelik Bu da tabii bir soru. Cem'in web sitesi müzeler.org genel bir var olan müzelere ilişkin telefon bilgisi, ücret bilgisi tarzı şeyler barındırıyor dedik. Ama bu düzenli bir haber paylaşımı yapmıyor. Düzenli haber paylaşımı Sadece müzelerle ilgili olan bir web sitesi de yok bölümün az önce bahsettiğim gibi içinde. Bunun yapılması nasıl sağlanabilir? Bu kimler tarafından yapılabilir? Çünkü bir emek işi olacak ve gönüllülükle başlayacak bir şey olacak muhtemelen. Ya da buna ihtiyaç var mı gibi sorular çıkabilir. Ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum şahsen. Zira insanlar aramak zorunda kalıyorlar bazı şeylerden. Bilgilenmek için, bazı şeyler hakkında haberdar olmak için ve bazen de e, bu tarz veriler web sitelerinde olmayabiliyor. E, belediye müzelerinin sergileri değişiyor. Belediye müzeleri konuşmalar düzenliyor, seminerler düzenliyor ya da sadece belediye demeyeyim küçük ana evleri olabilir. Bu tarz yerlerin e, gündemlerinin paylaşılması için belki de bir ortak e, veri tabağı şeklinde ya da newsletter şeklinde bile olabilir bir çalışma yapılabilir. Ki ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum en azından öyle söyleyeyim. Ee, bu bölümde de böyle bir monolog şeklinde sizlerle müzeciliğin haberlerinin paylaşılması konusunu işlemiş olduk. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. MÜZELİK SOHBETLER رشما كشمين ان ve insana dair müze odaklı konuşmalar hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Hakkın, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran